Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Düşünen insanlar için. Düşünmek, evet. Akıl ve kalbin besleyici gıda ve enerjisi bu, yani düşünmek. Nasıl ki güneş doğduğu zaman, gece perdesini aralıyor ve geceleyin görünmeyen birçok şey görünür hale geliyor. Onun gibi ince, dikkatli tefekkür eden bir insanda cehaletin karanlığını dağıtan, gafleti yok eden, evham karanlığını dağıtan o aydınlığa kavuşacak. allah Teala'nın bizden istedikleri arasında ilk sıralarda yer alıyor düşün. Peki nasıl düşüneceğiz? Efendim, hepimizin başına gelir. Bazen olumlu düşüncelerdir bunlar, bazen olumsuz düşüncelerdir ve ekseriyetle eğer olumsuz düşünmeye başladıysak bunun devamı bir çığ gibi gelmektedir. Bugün sizlerle beraber tefekkürü konuşmaya çalışacağız. Birçok şey var etrafımızda. Bunların sayısını sadece Allahu Teala bilir ve her birine nimet diyoruz. Ve biz bu nimetlerin farkında olamıyoruz. Göremiyoruz, ıskalıyoruz belki de. Ve bunları göremediğimiz için bunca nimeti bize veren Allahu Teala'yı da anlayamıyoruz. Dünyaya niçin geldiğimizi, görevlerimizi sorumluluklarımızı, yapmamız gerekenleri ve nasıl bir Allahu Teala'ya iman ettiğimizi de tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tefekkür etmiyoruz. İşe giderken, bakkala giderken yolumuz üzerindeki ağaçlar, bitkiler, göldeki balıklar, derin okyanustaki o canlılar. Şöyle güneşe baktığımız zaman güneşin mahiyeti gözümüze görmediğimiz o aldığımız oksijen ve daha neler neler bunları görmüyoruz hiç dışarı çıkmanıza gerek yok güneşe bakmanıza gerek yok kendi parmaklarınızın ucuna baksanız dahi aslında nasıl bir yaratıcı tarafından nasıl sonsuz bir kudret tarafından yaratıldığımızı çok iyi anlayacağız ama bakamıyoruz işte bu bakamayışımıza, tefekkür edemeyişimize bugün bir dikkat çekmek istiyoruz. Sizleri güzel bir yolculuğa davet ediyoruz. Düşünen insanlar için. Tefekkür Bazıları tefekküre hayret demiş. Yani kulun bilmediği, ya da o aklının kavrayamadığı ilahi sırlara, o hikmetler karşısında şaşırıp kalma anı. Selim bir kalple ve akılla tefekkür eden, düşünen bir Müslüman için, şu kainatta sergilenen ilahi kudretin örneklerinden, hangisi insanı hayrete düşürmez ki? Şöyle vicdanımızla, eğer bakarsak, insanın yaratılışı, Anne karnındaki savhaları, doğumu, vücudumuzdaki muhteşem sistemler, çevremizdeki bitkiler, hayvanlar, yeryüzü, gökyüzü, atmosfer ve bunca hassas denge, milimetrik hesaplar. Gözümüzde görülemeyen atomun çekirdeğindeki nötron, proton ve onlardan daha küçük olan elektron ve daha neler neler. Hayatımızın her anında aslında bu manzara var. Bir müzeye benzetecek olursak bu sanat eserlerinin toplanıldığı, biz bu müzenin içinde geziyoruz da anlayamıyoruz. Trilyonlarca yıldız, sayısını bilim insanlarının bile bilemediği idrak sınırlarını zorlayan mesafeler, hacimler, bu müzenin içinde yaşayan bir insansın. Velhasıl küçücük gözde görülmeyen mikrodan kocaman devasa makroya kadar bütün bu kainat seni yoktan var eden Allahu Teala'nın sonsuz sır, hikmet, ilim, kudret ve gücünü, azametini haykıran eserler. Hepsi Ayrı bir delil aslında. Hepsi yaşayan ayet durumunda. Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı varlıklar üzerinde düşünmektir tefekkür. Ve bu tefekkür Allah'a olan imanımızın artmasına vesile olur. İmanı artan bir insan daha çok şükreder. Saçınızı düşünün. Tırnağınızı düşünün. Bunlar sürekli uzuyor değil mi? Kesiyoruz. Peki ya boyumuz, şu kollarımız, bacaklarımız da uzasaydı ne olurdu? Lütfen düşünün. Bir yere sığabilir miydik? Her sene, ergenlik döneminde belli bir yaşa kadar mutlaka uzuyoruz. Kemiklerimiz gelişiyor. Bu uzama her sene devam etseydi ne olurdu? Bacaklarımız uzamaya devam etseydi, gözümüz büyümeye devam etseydi ama tam kararında durduruldu. Aklı olmayan bir hücre, DNA ve RNA cüzleri istemeyerek, bilmeyerek değil, tam kendilerine verilen görevi yerine getirerek ve emre itaat ederek bunu yaptılar. Ne eksik ne de fazla. Her şey dengede. Dünyaya, dünyanın içinde bulunduğu şu samanyolu galaksisine ve samanyolu galaksisinden en az milyarlarcasının olduğu bir evrene bakmaya çalışın, hayal edin. Şimdi karşınızda herhangi bir teleskop yok ama hayal edin. Evrene bakın, sessiz. İşte o gördüğünüz, hayal ettiğiniz eşsiz düzenin tek sahibi, tek yaratıcısını düşünün. Bu bile Allahu Teala'ya her zaman hamd etmek için yeterli değil mi? Mülk Suresi 3 ve 4. Ayetler Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü bir çevir. Bak, bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Tefekkür etmek aynı zamanda hatalarımızdan, günahlarımızdan kurtulmaya ve bir daha bunları yapmamaya da bizi teşvik eder. Allah'ın bize verdiği onca nimete rağmen nefsimize uyarak günah işleyip gaflet içinde yaşadığını düşünmek Allah'a karşı utanmaya ve günahlardan uzaklaşıp daha fazla sevap işlemeye vesile olacak. Nefis ve akıl sadece insanlara verildi. Aklıyla düşünen, nefsinin kölesi olmaktan kurtulan, bu dünyadaki nimetlerin farkına varan insan, huzurlu olan bir insandır. Üç günlük dediğimiz bu dünyada, huzurlu bir hayat sürebilmenin adı, tefekkür insanı olmaktır. Yunus Suresi 67. Ayet Size geceyi dinlenesiniz diye, karanlık ve gündüzü çalışasınız diye aydınlık olarak yaratan Allah'tır. Şüphesiz bu söylenenlerde dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Tefekkür bazen korkmaya teşvik etmektir. Allah'ın Celle Celaluhu bildirdiği azapları düşünmek Kur'an'da. Ve bu neye sevk eder insanı? Allah'tan korkmaya ve günaha düşmemeye, kötü amel işlemekten sakınmaya ve bu dünyayı ahireti için harcamaya vesile olur. Adımlarımızı atıyoruz her gün. İşe gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz. Günlük hayatımızda nasıl ki o attığımız her adımın sonucunu madde hayatı bakımından düşünerek hareket ediyoruz. Ya para kazanmak için, ya ekmek almak için, ya da yürüyüş yapıp sağlığımızı, eforumuzu temin etmek için. İşte bu dünyadaki tüm yaptıklarımızın da o adımlar gibi Allah tarafından görüldüğünü ve sonuçlarının ahirette tek tek değerlendirildiğini düşünerek hareket eden insan, tefekkür eden insandır. Ali İmran suresinde 191. ayette buyurulduğu gibi, Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, ''Sen bunu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin, bizi ateşin azabından koru.'' derler. Tefekkür etmek, aynı anda cenneti de düşlemektir. Allah'ın vaat ettiği sevapları düşünmemiz, bizleri bu dünyaya iman, ibadet ve salih ameller işleyerek geçirip ahirette cennete girecek kullardan olmaya vesile olacaktır. Bu dünyada gerçek hayatı ahirete düşünen insan Allah'ın rızasını kazanmak için insanlara vaat ettiği sevapları düşünür ve kendine çeki düzen verir. Mümin Suresi 58. Ayet Körle gören, inanıp yararlı iş işleyenlerle kötülük yapanlar bir değildir. Ne kadar kısa düşünüyorsunuz? Yani, insan olduğu için önünde iki yol var. Birinci yol, Nefes alıp vermek, gıda alanmak, evlenmek, şöyle veya böyle sosyal bir çevrede yaşayıp bağlar kurup dünyadan ayrılmak. İkinci yol, yine bunları yapıp helal daire içerisinde olmasını sağlayan ve dünyaya ne için geldiğini, sorumluluklarını düşünüp tefekkür edip Allahu Teala'yı daha iyi tanımaya çalışan kendisinin rızası doğrultusunda yaşam sürmeye çalışan insanlardır. İki yoldan bir tanesini seçeceğiz. Akıllı ve doğruyu düşünen bir insan evreni ve yaratılış sebeplerini anlar ve Allahu Teala'nın büyüklüğü karşısında hangi görevleri olduğunu hatırlar. Çünkü Allahu Teala Bizlere akıl verdi, hiçbir yarattığına vermediği aklı. Ki indirdiği ayetleri okuyalım, anlayalım ve hayatımızı bu doğrultuda yaşayalım. Saat suresi 29. ayette belirtildiği gibi, ey, ey Muhammed. Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem sana indirdiğimiz, sana indirdiğimiz bu, bu kitap, kitap mübarektir. mübarektir ayetlerini düşünsünler. Aklı olanlar da öğüt alsınlar. Birazdan bu öğütleri bitkilerle almaya çalışacağız. Ama daha önce lütfen hatırlayalım. Allahu Teala'nın bize bildirdiği ayetlerin çoğunda neler geçiyor? Bugünkü konumuz tefekkürle alakalı. İşitmez misiniz? Duymaz mısınız? Görmez misiniz? İbret almaz mısınız? Akıl etmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Hala sakınmaz mısınız? Cengiz Numan oğlunun şairin söylediği gibi, Kur'an daha sana ne desin? Düşünmeni, görmeni, duymanı, işitmeni, tefekkür etmeni, öğüt almanı, aklını kullanmanı istiyor Allah Celle Celaluhu. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'de şunu çok iyi anlıyoruz ki, Rabbimiz Celle Celaluhu ilk önce bize nimetlerini hatırlatıyor. Aydan, güneşten, arılardan, maddeden, yarattıklarından bahsediyor bizim için. Hepsi bunlar nimet bildiğimiz gibi ve sonrasında da tefekküre bize davet ediyor. Düşünün. Peki sonrasında nimetleri bildik, tefekkür ettik, şükre davet ediliyoruz. Evvela nimet, nimeti anlamak, sonra da şükretmek. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu boş insanı olmamamızı istiyor. Yiyen, içen, evlenen ve bir gün ölen. Düşünen insanlar Allah'ın bizim için yarattığı bu aleme Boş bir şekilde Görmeyen gözlerle değil Anlamayan şekilde Bakmamamızı istiyor Bu bir ferman Bu dünya insan için Yaratıldı Her gün önünden geçtiğimiz Ağaçlar bizim için Mahlukat bizim için Hayvanlar bizim için yaratıldı Güneş, ay, ay Sayısız yıldızlar, bilim insanları hala sayısını anlayamıyorlar ve genişlemeye devam eden bir evrenle karşı karşıyalar. İşte buralar bizim için. Belki gidip oralarda yaşamamız için değil ama yarattıklarının ne kadar geniş, ne kadar büyük, ne kadar sistemin mucizevi olduğunu anlayalım diye. Ey kardeşim! Bir bardak su verdiği zaman birisi bize yere düştüğümüzde dengemizi kaybettik diyelim, biri el uzattığında, bir yemeğe davetliyiz, bize ikram edildiğinde nasıl teşekkür ediyoruz? Canımızı, imanımızı, bunca nimeti, rızkı, her şeyi yaratan ve bizim emrimize veren, ikram eden Rabbimize Celle Celaluhu teşekkür etmemek. Şükretmemek olur mu? Şimdi bitkilerle ilgili kısa bir yolculuğa çıkalım ister misiniz? Basit birer ot gibi gördüğümüz, çeşitli bitkilerin topraktan bulup çıkardığı değişik renklerde, kokularda, tatlarda, yapraklarda bitkiler ve otlar. Hiçbir kimyagerin bir eşini yapmaya güç bulamadığı, başaramadığı harika şeyler. Bugün bilim insanları bitkileri sadece inceleyebiliyor. Yaratılanları nasıl yaratıldığını, daha doğrusu özelliklerini belirlemeye çalışıyor. Hepsi bu. Bir ürün, havuç, havucu sıfırdan kimse üretemiyor. Sadece üretilen bir havucun içindeki bir takım organizmalarla oynayıp, kırmızı havuç yerine yeşil havuç üretebiliyor. Ama bu sadece belli bir kısım. Hiçbir eşini yapamıyor, buna güç bulamıyor. İşte o bitkiler, biz canlılar için o kadar önemli ki, bitkilerin olmadığı bir dünyada bırakın yaşamayı, öyle kısa süre canlı kalmamız dahi mümkün olamazdı. Neden mi? Buyurun başlayalım. Eğer bitkiler olmasaydı, oksijen üretimi olmaz ve insanlar havasızlıktan kısa sürede ölürlerdi. Bitkiler olmasaydı, ağaç kökleri metrelerce derinlere inerek toprağa tutamaz ve dolayısıyla toprak kaymaları olur, dağlar, tepeler, şehirlerin üzerine düşerdi. Bitkiler olmasaydı, Kullandığımız kağıt olmazdı mesela. Okuduğunuz dergiler olmazdı. Kur'an-ı okumak istiyorsunuz. Sayfalar dolusu o ciltler örneğin olmazdı. Tahtaların üzerine yazılmıştı bir ara o da olmazdı. Belki derilerin üzerine yazılırdı. Ama bitki olmadığı için yaşayan bir hayvan da olmazdı ki. Yine bitki olmasaydı, Yazın sıcağında tarlada, bayırda serinleyecek bir gölge bulamazdınız. Ailenizle beraber şöyle bir saat iki saat bir piknik yapalım. Bir çay demleyelim diyemezdiniz. Evdeki masanız mobilyanızda olmazdı. Bitkiler olmasaydı şu ruhumuzu sıkan beton yığınlarının arasında çevremizi süsleyen az da olsa şu çiçeklere, rengarenk ağaçlara haslet kalırdık. Bitkiler olmasaydı, karnımızı da doyuramazdık. İlk başta buğday olmazdı, ekmek de yoktu. Elma yoktu, portakal yoktu, nane, limon yoktu, çay yoktu, şeker yoktu. Yani bitkiler olmayaydı, yaşam olmuyordu. Sen olmuyordun, ben de olmuyordum. Bugün fabrikalar var. Binlerce insanın çalıştığı, içinde robotların da olduğu, sistematik her şeyin koordineli olduğu fabrikalar var mesela. Günde 20 bin tane şu ürün paketleniyor. Hem üretiliyor, paketleniyor vesaire. İşte o fabrikalardan çok daha üstün bir fabrika daha var. Nerede? O bitkilerin içinde. Gelin şimdi. O fabrikanın içine girelim daha önce hiç yapmadığımız gibi. Bakın bitkiler o kadar muazzam fabrikalar ki biraz toprak veriyorsunuz bir bakıyorsunuz Allah'ın izniyle kendisinden mucizeler fışkırmış. Bir toprak güneş ışığının da etkisiyle bir de bakmışsanız bağrındaki tohumu şekerpareye muza dönüştürmüş. Çok ilginç. Aynı toprak. Belki arasında 50 metre, 100 metre var ama biber var. Biraz ileride ekşi erik var. Biraz ileride sert kabuğu olan bir fıstık. Sol tarafınızda ceviz. Aslında kapkara toprak ama sarı bir elma çıkıyor. Turuncu havuç oluyor. Beyaz güller oluyor. Rengarenk bir çiçek oluyor bakmaya doyamadığınız. Bu nasıl bir fabrika? Kara topraktan, erik de aynı toprakta, acı biberde, acı olmayan biberde, kırmızı elmada, yeşil elmada, sarı elmada, kırmızı gülde, pembe gülde, beyaz gülde, sarı gülde aynı kara topraktan çıkıyor. Allahu alem, belki bize gösterilmek isteniyor. Ey insan! O kara toprak var ya, yarın sen olacaksın o toprağın bir parçası. Kıyamet günü, bitkilerin toprağı yarıp çıktığı gibi, sen de kabrinden çıkartılacaksın. Belki de bize bunlar aktarılıyor. Ayette buyurulduğu gibi. Gökten suyu indiren O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. O bitkiden bir yeşillik çıkardık. Ondan da birbiri üzerine binmiş daneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarıyoruz. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bunlar meyvelendikleri zaman, Meyvelerinin olgunlaşmasına bakın. Bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. İnsan eğer tefekkür ediyorsa bir bitkiden de dersler alabilir. Kardeşlerim o bitkilerin kökleri ve gövdelerine biraz bakalım ve alacağımız derslere geçelim. Bitki kökleri, elbette bitkilerin yaşamı için çok önemli. Hangi dal görürseniz görün yaşayan, mutlaka o dalın bir kökü vardır. Bazen tonlarca ağırlığa ulaşan bitkiler, kasırgalarda yıkılmamak için çok derinlere kök salan, dik durmayı sağlayan köklerini görürsünüz. Aynı zamanda toprağın kayması da böylelikle önlenmiş olur. Bitki köklerinde su yoğunluğu toprağın su yoğunluğundan çok daha az ve bu sayede o küçücük emici tüyler topraktan gerektiği oranda suyu kolayca emiyorlar ve suyu gövdeye doğru, yukarı doğru basınçlı bir şekilde iletiyorlar. Bilim insanları bu basınca kök basıncı diyor ve suyun ağaç kaç metre oraya kadar yükselmesini sağlıyor. ''Şimdi dikkat, eğer diyor ki bilim adamları, köklerdeki bu su yoğunluğu azıcık daha fazla olsaydı, topraktan su kesinlikle emilemez, hatta bitkiden toprağa doğru su akımı olur ve bitkiler, ağaçlar susuz kalarak kururlardı. Ama öyle bir nizam, intizam var ki o basınç tam istendiği kadar.'' Bir bitki, beyni, akciğeri, kalbi olmayan, aklı olmayan bir varlık, nerede ne kadar basınç olacağını nasıl bildi? Kökler, topraktaki minerallerin içinden, o bitki için gerekli olanları alıyor sadece. Bu da o kadar ilginç ve tefekküre şayan bir mevzu ki. Örneğin, o akılsız kökler, aklı olmayan, varlığının bilincinde olmayan o topraktaki A vitaminini havuç için alıyor. O kökler muz için topraktaki potasyumu alıyor. Ve bunların emilimini o kadar hassas bir dengede yapıyor ki. Örneğin A vitamini içeren havucun B ve C vitamini de içerdiğini duydunuz mu? Veya muz havucun tüm içeriğine sahip olabildi mi? Hayır. Peki, aklı olmayan kökler, bitkiler, yine akılsız olan topraktan ayrı ayrı bu emilimi nasıl yapıyor? Daha bitmedi. Köklerin topraktan aldıkları mineralleri, vitaminleri, suları taşımaları ve dağıtmaları Gövdede bulunan o odun ve soymuk boruları denen taşıyıcılarla oluyor. Bu şekilde bazen yüz metreyi bulan dev ağaçların en tepesine kadar gidiyor. <gülüyor> Dışarıdan baktığımızda kuru bir odun gibi gördüğümüz ama içinde ne mucizelerin gerçekleştiği o ağaçlar. O gövdede aşağıdan yukarıya su ve mineraller çıkıyor. Ama bu gidiş gelişi güzel değil. Nerede ne ihtiyacı varsa oraya gidiyor. Mesela yaprak sapının sağlamlığı için kalsiyum gerekiyor. Akılsız ağaç ve akılsız gövdesi o kalsiyumu yaprak sapına daha fazla veriyor. Daha fazla taşıyor. Yapraktan geçtim. Meyveye geldi diyelim. O mineraller ince bir hesapla kalsiyumdan arındırılıyor ve meyvenin içine giriyor. Heyhat, kuru odun dediğimiz, altında gölgelendiğimiz, ev yapmak için, barınmak için mahvettiğimiz o ağaçlar. Bakmak isteyen için tefekküre şayan değil mi? Programımızın başında, Hatırlarsanız dünyadaki oksijenin çiçeklere bağlı olduğunu, ağaçlara bağlı olduğunu söylemiştik. Onunla ilgili de herkesin anlayabileceği bir örnek verelim. Yeşil yapraklar yapılarında bulunan klorofil sayesinde havada bizim için zararlı olan gazları ve karbondioksiti alıyorlar yerine bizim tam ihtiyacımız olan oksijeni veriyorlar. Ortaokul sıralarından beri duyuyoruz. Fotosentez değil mi? Oksijeni veriyor, karbondioksiti ve diğer zararlı gazları alıyorlar. Bir dönüşüm yapıyorlar. Bir bitki, çiçek, ağaç bunun farkında değil. Niye yaptığının ne kadar ilginç değil mi? Kendisi bile bunun niçin yaptığını bilmiyor. Ama böyle bir mekanizmayla donatılmış. Ve bu şekilde... Bu fotosentez sebebiyle atmosfer gazlarının sabit oranda kalması da sağlanmış oluyor. Bugün atmosferde %78 oranında azot, %21 oranında oksijen var. Şimdi yine geldik bir dengeye. Eğer bu oran bozulursa yani oksijen oranı yükselirse diyelim bir yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü o ormandaki yangın hiçbir şekilde söndürülemezdi. Oksijen oranı düştüğü zaman ne olurdu? Bu sefer oksijensiz kalan canlılar yaşayamaz ölürlerdi. İşte böyle hassas dengeler var. O yüzden Rabbimiz Celle Celaluhu tefekkür etmemiz için bu ayrıntıları bize gösteriyor. Bizler de bunları görmek zorundayız. Bitkiler demişken bugün kullanılan birçok ilacın ham maddesi bitkilerden alınır. Kabızlık için zeytinyağı kullanılır. Soğuk algınlığı olduğu zaman annelerimiz nane, limon, ıhlamur kaynatırlar. Bebeklerin gaz problemleri için anason, rezene kullanılır değil mi? Ve daha neler var neler? Bunlar Allahu Teala'yı hatırlatmaz mı? Bitkilerden ve o ağaçların dallarından çıkan meyvelere, sebzelere bakın. Tertemiz bir şekilde insanoğluna sunuluyor. Beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi de ambalaj kısmı. Bir ürünün kullanıcı tarafından alınmasını sağlayan en önemli etmem belki de ambalajı bugün. Vay be ne kadar güzel ambalaj yapmışlar, kutulamışlar. Bugün süt alacağınız zaman ayrı, meyve suyu alacağınız zaman ayrı, pirinç alacağınız zaman ayrı bir dizayn vardır. İçindeki ürünün bozulmaması, Ürünün daha uzun süre kullanılması için belli bir paketleme ambalaj sistemi var. Bunlar meyvelerde de var. Mesela muz o kadar içinde çabuk kırılabilen, kirlenebilen bir maddeyle bize geliyor ki muzu şöyle bir soyuyoruz dış kısmını, o sert kabuğunun içinde tertemiz bir muz bizi bekliyor. Nasıl bir ambalaj ama? Ceviz düşünün. Sert bir kabuk. Zar zor kırıyorsunuz. Çünkü yıllarca muhafaza edilebiliyor. Portakal ayrı bir kabuk, limon ayrı, rengi de ayrı, yer fıstığı, ananas. Hepsi özel ambalajı içinde insanlara sunuluyor. Kiminin kabuğu kalın, kiminin kabuğu ince. Limon yiyorsunuz. Midenizde eğer bir rahatsızlık varsa limonun dış kısmında beyazımsı şöyle bir zar vardır ya. Çayınızın içine limon atarken o beyazımsı kısmını da attığınız zaman eğer midenizdeki aside bağlı bir rahatsızlık varsa o beyaz da midenizi koruyor. Bilim insanları yeni yeni şeyler keşfediyorlar. Peki bütün bunlar niçin? Allahu Teala bilinmek istiyor. İlminin sınırsızlığını bizim bilmemizi istiyor. Ve ilginç durumlardan bir tanesi. Karpuz yerde patatesler yerde yani ağır şeyler yerlerde hafif olanlar elma efendim erik şeftali ağaçlarda ya tam tersi olsaydı ağaçlarda karpuzlar yetişseydi kaç kişi öldürdü belki değil mi onların düşmesi sebebiyle Nasrettin Hoca bir gün ceviz ağacının altına oturmuş düşünüyor sonra demiş ki ya Rabbi şu demiş küçücük ceviz meyvesine Kocaman bir ağaç, kocaman balkabağına incecik bir dal reva mı? Bunun bir hikmeti vardır nedir diye düşünmüş. Cevizi biliyorsunuz, küçücüktür cevizin meyvesi. Gerçekten ceviz ağaçları çok büyük olur. Balkabağı da kocaman ama çok ince bir dal. Görmüşsünüzdür. Bunun hikmeti nedir derken o sırada tak diye başına bir ceviz düşmüş o ağaçtan. Nasreddin Hoca gülmüş demiş ki, ''Elhamdülillah Allah'ım, ya demiş bu başıma düşen o kabak olsaydı, ya, yani sen ibret al, senin en istediğin, sana layık şekilde zaten o, geliyor.'' ''Değerli kardeşlerim, peki biz bu güzellikleri görüp ne kadar tefekkür ediyoruz, ne kadar teşekkür ediyoruz?'' Size ağır gelen bir imtihanınızı düşünün. Bir kayıp, bir iftira, bir iflas, hastalık. O zamanlar ne kadar çekilmez gelmişti size. Nasıl da yorgundu gönülleriniz. Aynen o Nasrettin hocanın düşündüğü balkabağının ince dalları gibiydi. Kendinizi güçsüz hissettiğiniz zamanlar oldu değil mi? Ama o bitkiler pes etmediler. Biz de diyeceğiz ki bu benim başıma geldiği, bir başkasının değil. Evet, çok zor bir imtihan. Ama Rabbim beni o kadar seviyor ki bana bu imtihanı verdi. Hiç sınamayabilirdi. Oysa beni seçti. Öyleyse en iyi vekil olan Allah'a sığınmalıyım. Zaten o dermansız hiçbir dert yaratmadı ki, diye dua etmemiz gerekiyor. Yine Kur'an'da buyruluyor ya, Allah bir kişiye ne vermişse ancak onu yükler. Kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Kocaman meyvelere küçücük dallar veriyor. Biz de düşünüyoruz. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bu dal bu meyveyi nasıl çekiyor, nasıl taşıyor? Oysa Allahu Teala o dala öyle bir güç vermiş ki bizim zor taşıdıklarımızı o dallar günlerce çekiyor. Eee, düşünmek lazım. Meyveler bile verilen görevi layıkıyla yerine getiriyor. Bana ne ya, of, puf demiyor. Bizler bize verilen imtihanları birer nimet olarak görmemiz gerekirken, yeri geliyor, maazallah sözlerimiz isyan boyutuna ulaşıyor. Oysa Allah en çok sevdiği kulunu imtihan ediyor. En büyük sınavlar zaten peygamberlere verilmedi mi? Zaten hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazlasıyla sorumlu tutulmayacağı da açıklanmamış mıydı? Düşünmek ibret almak. Bitkilerden biraz ibret almaya çalıştık. Peki ya su? Suda da o kadar büyük hikmetler var ki. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? De ki: Suyunuz çekili verse söyleyin bakalım. ''Size kim bir akarsu getirebilir?'' Gerçekten de öyle. Bir bardak su. Masadan alıyoruz sürahiyi dolduruyoruz veya çeşmeden. Peki bu bir bardak su nereden geldi? Onun macerası neydi? Yaratıldığı andan bugüne kadar yeryüzüyle gökyüzü arasında ne kadar gitti geldi? İçinden geçtiği canlı cansız varlıklar, gezip dolaştığı coğrafyalar yazılacak olsa kitaplara sığmazdı. Ey kardeşlerim! Peki yağmur nasıl oluyordu öyle ya? O bir bardak suyun yolculuğu nereden başlıyor? Göllerden, Denizlerden, akarsulardan yükselen nemler, belli bir hava katmanına ulaşıyor su buharı, ardından yağmur bulutları meydana geliyor. Ve hiçbir yağmur damlası, diğerine değmeden yere iniyor. Ve bu yere inme hızı da öyle hesaplanmış ki, yağmurda kaldığı için ölen bir kişi yok. Ama bu yağmurun ağırlığına bakıp da düştüğü o yüksekliği hesap ettiğinizde matematik etkisiz kalıyor. Bir kudret eli yağmurun bir mermi gibi düşmesine engel olup onu hafifletiyor. İşte o yağan yağmurlar belli kanallardan toprağa, topraktan emilmesi gereken emiliyor oradan da aşağı ve tatlı sular birikiyor. Borular, kanallar, şunlar, bunlarla veya damacanalarla bir kısmını içiyoruz ve bir kısmını kullanıyoruz. Suyun yolculuğu. Acaba o bir damla su, bazen israf ettiğimiz, burun kıvırdığımız, boşa harcadığımız, değerini bilmediğimiz o bir damla suyun yolculuğu Acaba nasıl? Veya şöyle mi düşünsek o bir damla su yarın benim hesap vermeme şahitlik edebilir mi? Tefekkür arkadaşlar. Rızkımızı da tefekkür. Dünyada ne kadar canlı varsa hiçbir canlının rızkı ihmal edilmiyor. Sayısız ilahi sofralar kuruluyor. Önceden kurulduğu gibi, yarında kurulacağı gibi. Dünyanın dörtte üçünün suyla kaplı olduğunu biliyoruz. Peki, dörtte biri kalıyor geriye? O dörtte birlik kısımda da, bitki yetişmesine elverişli olmayan, bir sürü kayalık ve çöller var. Geriye o kadar az bir kısım kalıyor ki koca dünyada. Ama... Allah-u Teala ne yüce bir kudret sahibi ki, bu küçücük sınırlı toprağı sonsuz bir tarıma dönüştürüyor. Sürekli değişime dönüşümle bütün canlıları doyuracak gıdaların kaynağı kılıyor. Üstelik her mahlukata da ayrı ayrı sofralar kuruluyor. Karıncanın yediği ayrı, kaplanın yediği ayrı, senin yediğin ayrı, koyunun tavuğun yediği ayrı. Tefekkür. Kainatı tefekkür. Son teknolojiyle imal edilmiş bir araba düşünün. Bilgisayar, cep telefonları düşünün. Belli bir zaman sonra arıza yapmaya başlıyor. Hatta garantisi şu kadardı, garanti kapsamı kaldı deniyor. Neden? Çünkü her üretilen... Ne kadar son teknoloji olsa da harap oluyor ve hurdaya giriyor. Ama bozulmayanlar var. Arıza yapmayanlar var. Dünyayı ısıtan, aydınlatan güneş milyarlarca yıldır belki de çalışıyor. Dünyanın ne zaman yaratıldığını bilmiyoruz. Kimi milyon, kimi milyar diyor. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Ama yaratıldığından beri hiçbir arıza yok. Ay belli bir yörüngede, yıldızlar belli bir yörüngede emrolunduğu şekilde işlemeye devam ediyor. Mülk Suresi 3 ve 4. ayette buyurulduğu gibi. O ki birbiriyle ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk göremezsin.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 Nereye giderseniz, her kim olursanız olun, bu yolculuktan dönüşünüzde gözleriniz büyümüş, kalbiniz titremiş ve bakışlarınız hayrete dönüşmüş olarak geri dönersiniz. Bir şairin dediği gibi, ve meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez, yani... Allah'ın sanatı karşısında akıllar hayrete düşer. Hayrete düştüğü kudretiyle en üstün alimleri bile aciz bırakan Allahu Teala'nın yarattıklarına akıl sır erdirmez. Peki, tefekkür etmeye başladık, tefekkür ettik. Bunları veya tabi süremiz yetmedi. Daha neler var neler? Düşündük bir şeyler yapmamız gereken ne? Allah-u Teala'yı hamdü sena yani medhü sena etmek. Akılları aciz bırakan ilahi sanat harikaları karşısında Rabbimizin rahmetine sığınmak. Kardeşlerim, Yusuf aleyhisselamın güzelliğini duyduk değil mi? Mısırlı kadınlar onu gördüğünde Ellerinin kesildiğini hissetmeyecek duruma gelmişlerdi. İşte Allah dostları da Allah'ın yarattığı bunca nimeti, ilahi sırları, hikmetleri, hakikatleri anlayınca mest oluyorlar, kendilerinden geçiyorlar. Düşünmemiz lazım. Yusuf aleyhisselam'ın yüzünü görmek insanı bu derece kendinden geçirirse acaba Yusuf aleyhisselamı ve sayısız güzelliklerin menbaı olan Allahu Teala'nın sıfatları, nimetleri, kudreti, azameti, tecellisi tefekküründe derinleşen bir kulun hali nice olur. Gelin bir dua edelim. Ya Rabbi sen ne yücesin? Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Bizler seni layıkıyla medhü sena etmekten ve senin azametine yaraşır bir kullukta bulunmaktan aciziz. Sana ne kadar hamdü senada bulunsak azdır. Sen bizim kulluk ve marifetimizdeki noksanlığımızı, hamd ve Şükrümüzdeki acizliğimizi bağışla. Amin. Amin. Amin. Bu kısa ama samimi yolculukta bizleri yalnız bırakmadığınız, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sürçü lisan ettik, affola. Bir başka yolculuğumuzda. Buluşmak ümidiyle. Gören göze, duyan kulağa, düşünen insana, anlatmaya ne hacet? Düşünen insanlar içindi. Ve alhamdulillah, ve ve salam ala Rasulullah.